Allahu bialahe min shaytanir rajim. Bismillahi ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve n'audo bialahe ve nasiyat amalina. Men yehtihi Allahu falamuzillallah ve men yudul falahadiila. Ve eşhedu anna ilahillallah wahtehu la shirkila. Ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Ma'bat. Fina istaqla hadis-i kitabullah. Ve xeyir al hediye di Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şer al umurı mutasatı ha, b Kull mutasat bin dağa, b Kull bedaet zalale, b Kull zalaletin giyim bölümü ipekten ruhsat verilen miktar başında kalmıştık. 954 m olur rivayet. Ebu Osman en nehdî rahimullah dedi ki, biz Azerbaycan'da Utbeybin Ferkat radıyallahu an ile beraberken Ömer bin el-Hattab anh'ın mektubu geldi. Mektupta şöyle diyordu. Bundan sonra, İzar ve Rida giyin. Botları bırakıp terlik giyin. Şalvarları bırakın. Size güneşlenmenizi tavsiye ederim. Zira o arabın hamamıdır. Size babanız İsmail'in giyimini tavsiye ederim. Sizleri giyin ve yiyecek usunda nimetlere dalmaktan, yabancıların görünümüne bürünmekten sakındırırım. Hazırlıklı ve dinç olun. Kaba kumaş giyinin. Bineklere üzengisiz binin, ok talimi yapın ve yeni giyselere düşkün olmayın. Sade giyinin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak şu kadar müstesna olmak üzere ipey yasaklamıştır. Rahi dedi ki bu esnada orta parmağı ile işaret parmağı arasını gösterdi. Biz bu kadarının giysi de ancak işaret olarak konduğunu biliyoruz. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Bukhari daha muhtasar, farklı bir lafızlar rivayet etmiştir bunu. Sem'ani, Edebül ül İmla ve İstimla'da, İbnül ül Müsnedde, Ahmet, İbn-i İbban, İbnebi Şeybe, Şerh-ül Ebu Yala, Beyhaki, yine Beyhaki şu ı Taberani, fadayl Remi'de, Nevevi, Bustan'ın Arifi'nde rivayet etmişlerdir. Evet, iki parmak kadar, yani elbise üzerinde iki parmak kadar mesela böyle yenlere falan e, dikiyorlar. Veya şöyle şu kısma veya cep yerine Bunun gibi yenlere dikilen o ipe ona ruhsat verilmiştir. Ama erkeklerin ipek elbise, komple ipek elbise giymesi yasaktır. Burada tabi ruhsat verilen başka bir şey daha var. Zübeyir radıyallahu anh gelen rivayette savaş esnasında bir de bir uyuz hastalığından dolayı bir hastalıktan dolayı Geçici bir süre erkeklerin ipek giymesine bu sebeplerden dolayı ruhsat verilmiştir. Onun dışında ipek erkeklere caiz değil. Kadınların hamamlara girmekten yasaklanmaları 955 nolu rivayet. Ebul Melih el-Huzeli Rahimullah dedi ki, Humusluların veya Şamlıların kadınları Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girince Ayşe radıyallahu anh onlara şöyle dedi. Siz kadınları hamamlara giren kimselerin bölgesinden misiniz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Herhangi bir kadın elbisesini kocasının evinden başka yerde çıkarırsa Allah ile kendisi arasındaki perdeyi parçalamış olur. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayalisi, Ahmet bin Ambel, Hakim, Ebu Davud, Abdurrazzak, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi, İshak bin Rahiye, Evsatta Taberani, Ebu Yala, Ebu Tayyir el-Mukallis, Ebu Naim, Hilyetül Evliyadat, Hatip, e, Tarihinde ve muaddah Evham'da, beyha şu Kişuab'da ve Sünnende rivayet etmişler. Mukbil bin Hacca Müsait'de tahrici etmiştir. Evet, kadının dış elbisesini kocasının evinden başka yerde çıkarması veya elbiselerini çıkarması. işte mesela e, buna dahil olan şeyler arasında öncelikle hamamlar hakkında söylüyor bunun. Hamam dışında lafız umumi olduğu için mesela giyim mağazasına gidip de orada üst baş denemek için kadın işte kabinde dahi olsa bunu yapamaz. Yani orada denemek için üstünü çıkaramaz. Yine sahiller, denizler bunun gibi yerlerde. Şimdi işte tesettür mayosu dedikleri uydurma bir şeyle bunları yapıyorlar maalesef. Bunlar caiz değildir. Yani kadın kocasının evinde evliyse kocasının evinde Bekar ise anne babasının velisi kimse artık onun evi dışında e, elbisesini çıkarması doğru değil. Bu hadiste yasaklanmış oluyor. Bıyıkları kısaltmanın emredilmesi 956 nolu rivayet Ebu Nadra radıyallahu anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Abdullah denilen birini arkadaşlar ziyaret etmek için geldiler. O ağlıyordu ona. Neden ağlıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bıyığından al. Sonra benimle karşılaşıncaya kadar böyle devam et buyurmadı mı dediler. O da evet. Lakin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki Allah sağıyla bir tutam aldı. Diğer eliyle de bir tutam aldı ve buyurdu ki şunlar şunun için yani cennet için. Şunlar da şunun yani cennet içindir. Ben sorumlu değilim. Ben hangi tutamda olduğumu bilmiyorum. O yüzden ağlıyorum. Bu hadis müslimin müslümin şartına göredir. Ahmet rivayet etmiş. Elbani Sayha da Mukbil bin Hadi Camii Said'de tahrice etmişlerdir. Ee, burada hem Allah azze ve celle'nin iki eline keyfiyeti bizi tarafından meçhul olan şanla layık iki eli ispat edilmekte. yine kader hususunda bir ispat içermekte kadere iman ee, bu babla ilgili olan kısmı ise bıyından al, sonra benimle karşılaşınca kadar böyle devam et buyurması. Yani bıyığı kısaltmak e, bıyından almayan bizden değildir buyuruluyor Zeyd bin Erkam Radyalan'tan gelen rivayette. Bu hadisteki huzmin min şaribik ifadesi bıyığı kökten kazıma değil de kısaltma şeklinde e, yani haserlerin bu olduğuna delalet eder. Yani huz al, Min, ba'diyet ifade ediyor. Yani bir kısmından al, Bu da bıyın kısaltılması demektir. Kökten kazınması değil. Her gün taranmanın yasaklanması. 957 olur rivayet? Abdullah bin Burayda radıyallahu anhümadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birisi Mısır'daki Fadale bin Ubeyt radıyallahu anh'a gitti yanına varıp ben seni ziyarete gelmedim ama ikimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis işe etmiştik. Senin o hadis hakkında bilgin olduğunu umarım dedi. Onu saçı başı dağınık halde görünce de sen bu bölgenin emiri yani valisi olduğun halde neden seni saçın başın dağınık halde görüyorum dedi. Fadale radıyallahu anh, çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi irfahtan yani her gün taranmaktan yasakladı. Sonra onun ayak olduğunu gördü ve seni neden yalınayak görüyorum dedi. Fadale Radyolant dedi ki muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize zaman zaman yalınayak yürümemizi emretti. Bu hadis Bukhari ve müslimin şartlarına göredir. Beyhakif Şuhab-ül İman'da Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Darimi rivayet etmiş. Evel ya da taric etmiştir. Nesai'nin diğer bir rivayeti şu şekilde. Abdullah bin Şakik, İbrahimullah şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabından biri Mısır'da valiydi. Bu Fadale bin Nubeyt demek ki Mısır'da valiymiş. Arkadaşlarından biri ona geldiğinde onun saçlarının dağınık bir halde olduğunu gördü ve dedi ki neden vali olduğun halde saçlarını dağınık görüyorum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi irfahtan yasaklardı. Biz irfa yani konfor nedir dedik. O da her gün paranmaktır dedi. Bu Evet Nesai'nin rivayeti bu şekilde. Ee, yakın manada 9-8'in rivayet Abdullah bin Mugafel Radyolant'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki günde bir taranma haricinde taranmayı yasakladı. Bu hadis Bukhara şartlarına göredir. Hadiste geçen tereddül kelimesi saçları taramak, temizlemek ve güzelleştirmek demektir. Gıbben, ara sıra kelimesi de bir yapıp bir gün terk etmek. Bir gün yapıp bir gün terk etmek demektir. Esindiği şöyle demiştir. Burada kastedilen saçların bakımına devam etmenin mekruh olmasıdır. Bir gün yapıp bir gün terk etmek ise bunun dışındadır. Yani... Bir gün saçları, sakalları hakeza tarayıp bir gün bırakmak buna ruhsat verilmiş. Ama her gün bu taranma işinin yapılması yasaklanmış. Evet bu Abdullah bin Mugafel radıyallahu hadisini de Begavi Şerh-i Sünnet'e Ahmet, İbn-i Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Mücem-i Taberani, Şuab-i Beyhaki, Müsned'in Ru'yani, Rüyani, Ebu Naim rivayet etmişler. Elbani Sahih'a da tahric etmiştir. Bu e, yağlamak da buna dahildir. Yani zeytinyağıyla bakım yapma, yani saçağa sakala her türlü bakım e, bu hadiste kastedilen edilen kapsamına girer. Yine koku, koku yani saçağa sakala koku sürmek, esans sürmek e, bu saç bakımının dahili içerisinde. Saç ve sakalı kınalamak, 959 adı rivayet. Ebu Zerr dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saç ve sakalları boyadığınız şeylerin en güzeli kına ve ketemdir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Şeyh Ahlakun Nebi'de i̇bn İbn Ahmed Ahmet, Mamer bin Raşid Camii'nde, İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Maci, Emalisin'de, Mehamili, Begavi, Bezzar, Tabakatta, İbn-i Ebu Yusuf El Asar'da, İmam Muhammed Şeybani El Asar'da, Taberani, Şerhumuşküllü Asarda, Tahavi, İbnül Arabi, Muceminde, e, e, El-Hilaiyatta, El-Hilaiy, e, Ebu Tahir, El-Muhallis, Muhallisiyatta, Ebu Naim, Tıbbül Nebevi'de, Hatip Tarihinde, Beyhak-ı ve şuab İman'da Liman'da, i̇bn Asakir Tarihinde rivayet etmişlerdir. El-Bani da Mukbil bin Adde Ad Can-ı etmişlerdir. 960 no'lu rivayet Humeyde Tavil Radıyallahu dedi ki Enes Radıyallahu şöyle soruldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, Sallallahu Aleyhi ve Sellem aklarını boyar mıydı? Enes Radıyallahu dedi ki aklaşma onu çirkinleştirmemişti. Lakin Ebubekir Radıyallahu anhu kına ve keten ile boyardı. Ömer Radıyallahu anhu kına ile boyardı. Bu hadisi Buhari ve Müslim şartlarına göre isnatla rivayet etmişlerdir. Buhari ve Müslim Başka rivayet yolundan benzer yakın lafıza rivayet etmişlerdir. Ama bu lafıza değil. Bunu Ebu'l-Meali el-Feravi Subaiyyat'ta, İbn-i Ebi Ömer el-Adeni'nin müsnedinden naklen bu sayı ithafta, Begavi Şerr-i Sünnet'te, İbn-i Sattalakat'ta, Belazuri Ensap'ta, İbn-i rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü ve Vesselam'ın akları galip gelecek şekilde çoğalmadığı için onun boyadığı nakledilmemiştir, boyamamıştır. Burada da Enes radıyallahu anh akları onu çirkinleştirmemişti. Yani yaygın bir hal almamıştı diyor. Ama mesela Ebubekir radıyallahu babası Ebu mesela emrediyor Allah Resulü satırsam Çünkü apak olmuş, saç sakalı apak olmuş, her tarafı bembeyaz olmuş. Böylesinin Yahudilere benzememesi için, Hristiyanlara benzememesi için Allah Resulü Aleyhisselatü değiştirilmesini emrediyor. Yani siyahtan kaçınmak suretiyle kına veya başka renklerde olabilir ama siyah olmamak şartıyla boyanmasını emrediyor. Saç ve sakalı siyaha boyama. 961 nol rivayet İbn-i Abbas radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zamanda güvercin kursaklar gibi siyah boya ile boyalanan bir topluk olacaktır. Onlar cennete giremedikleri gibi onun koksun dahi alamayacaklardır. Evet bu hadiste Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Rafi ettedvin fi akbari kazvinde. Diya ul makdis el muhtarede Ahmet Ebu Dawud Nesayi Şerüsünlüde Bekavi Ebu Yala, Taberani Ebu Tahir el Mukallis İbn Satt Şeceri Emali de Ebu Amr ettani Sünen vardır fil fitende el khilai khilayatta Tahavi Şerhu müşkilasalda. Behrek Şuablimanda ve Sünen derivedetmişler. Mukbil bin Hadisayil Müslnet de tarih etmiştir. Evet, Allah Resulü Vesselam dediğimiz gibi siyah boyadan yasaklanmış. Burada da ahir zamanda e, yani sanki böyle şeylerin e, sakallarının çene kısmını özellikle siyaha boyayan, güvercin kursakları gibi diyor, e, siyaha boyayan bir topluluk olacak. Bunlar cennetin kokusundayı alamayacaklar diye tehdit vardı olmuştur. 960 gen olur. rivayet Muhammed bin Sihirin Raymullah dedi ki Enes radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boyası sorulunca dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akları çok az idi lakin Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh, kına ve ketem ile boyarlardı. Ebu Bekir Mekke'nin fethi günde babası Ebu Kuhafe'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir anh, yaşlı adam evinde otursaydı ya Ebu Bekir'in hatırı için biz ona girse, gitseydik. Ebu Kuhafe Müslüman olmuştu. Saç ve sakalı bandık otu gibi bembeyaz idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu değiştirin, boyayın ve siyah renkten kaçının. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Yala İbni İbben Hakim, Diyavül Mahdisi ve Ahmet rivayet etmiştir. Elbani da tarih etmiştir. <gülüyor> Takma saç yani perok kullanmak. 963 nol rivayet Ebu Said el Makburi Rahimullah dedi ki Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'ın minber üzerinde elinde bir demet saç olduğu halde şöyle dediğini işittim. Kadınlarınıza ne oluyor da başlarına bu gibi şeyleri koyuyorlar. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Herhangi bir kadın başına kendi saçından başka bir saç koyarsa bu ancak zuhur. Yani yalan şahitlik olur, batıl şahitlik olur. Ebu Hadis Müslim'in şartına göredir. Bukhara ve Müslim bu lafızlara rivayet etmemişlerdir. Bunu Taberani, Nesai İbn Ibar, Ebu Yana eee ve Müslimin şartlarına, Müslimin şartına göre isnatla rivayet etmişlerdir. E, bu hadis baş tarafında işte Mavi e, Muaviye radıyallahu anh'ın zabıtaları insanlar arasında işte muhtesipleri işte bir saç getiriyorlar, bir tutam, takmasajdan getiriyorlar. İlk önce Muaviye Radyalan diyor ki, alimleriniz nerede? Yani alimleriniz görevini yapsaydı, gereken uyarıları yapsaydı kadınlar bunları takmazdı. Yani ilk önce cehalet sebebiyle bunun yapıldığına e, yorumluyor ve e, buradaki çirkinliği anlatıyor. Zuhur, yani batıl şahitlik denmesi, yalan şahitlik, yani kadın takma saç taktığı zaman hakiki olmayan bir şey kuluların oluyor dolayısıyla batıl yalancı bir şahitlik yapmış oluyor. Bu sebeple bu zurdandır e, diye vardı olmuştur onun hakkında. Burna hızma takmak 964 no rivayet İmrân bin Hüseyin radıyallahından anhumadan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bir hutbe veririnde mutlaka sadaka vermemizi emreder ve müsle yapmamızı yasaklardı. Yani bunları yapmadığı bir hutbesi olmadı. Her hutbesinde bunu yapardı diyor. Bir hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kişinin burnunu delmeyi adaması müsledendir. Kişinin yürüyerek hacca gitmeyi adaması yine müsledendir. Biriniz yürüyerek hacca yapmayı adarsa Mekke'de kesilmek üzere bir heli kurbanı göndersin ve binekli olarak hacca gitsin. Bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göredir. Hatip el-Muttefak ve el-Müfterak'ta Tayalisi, Ahmet, Hakim, Ebu-i Mucemin'de, Taberani, El-Kamil'de, er i̇bn ebu Marife'de ve Beyhaki Sünen'de rivayet etmişlerdir. Müsle, biliyorsunuz organdan bir parça keserek, insanın bir organını keserek eziyet etmek demektir. Allah Resulü Aleyhisselat de işte her hutbesinde mutlaka sadaka vermeyi teşvik eder ve müsleden de yasaklardı. Yani savaşta da müsleden yasaklardı. Burada müslenin kapsamının e, geniş, daha geniş olduğunu görüyoruz. Yani kişi burnunu delmeye adarsa, yani neden deler? Hani o zaman da demek ki e, cahiliye adetlerinde bu, bu tip şeyler vardı. E, şimdikiler süslenmek için, işte hızma takmak için falan filan. Yani bu hızma da dolayısıyla bu delme yasağına girdiğinden müsle kapsamındadır. Yürüyerek hacca gitmez, bineye binmeden e, böyle bir adakta bulunması müsledendir. Yani e, diyor ve bunun kefaretini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kesilmek üzere bir hediye kurbanı göndersin ve binekli olarak hacca gitsin. Yani bu adağını bozsun, bu yeminini bozsun, kefaretini böyle yapsın gibisinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yönlendirme yapıyor. Cariyelerin hürlere benzememeleri. 965 nolu rivayet Enes Radyalan dedi ki, Ömer Radyalan bir ihtiyacı için evine gelince hanımının yanında çarşaflı, yüzü peçeli bir kadın gördü ve onu hür zannederek hemen dışarı çıktı. Tekrar geldiğinde kadın yine oradaydı. Sonra yine geldiğinde kadın gitmişti. Eve girince bizimle bugün inatlaşan bu kadın kimdi diye sordu. Hanımı, ey müminlerin emiri ondan sana ne? O falanın cariyesiydi dedi. Ömer Radyalan dışarı çıkınca dedi ki, ey insanlar cariyeler efendilerine benzemeye çalışmasın. Yani yüzlerini örtüp de hürlere benzemeye çalışmasın. Bu hadis Bukhariya müslim şartlarına göredir. Ali bin hücure es sadi E-Hadisu İsmail bin Cafer-e-Zuraki'de, i̇bn al Adif ve Nihaye'de beyhak Sünen'de rivayet etmişlerdir. Bu hadis aynı zamanda haremlik, selamlık uygulamasını Sa'de aslında ne şekilde cari uygulandığını da açıkça gösteriyor. Yani bu konuda iki tane sapma var. Bu sapmalardan birincisi e ee, Kadının işte perde arkasına gizlenmesi emrini sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hanımlarına tahsis etmeleri. Birinci sapılık bu. Yani başta kadınlar bu yasağa dahil değildir diye mutezile görüşü. Burada öyle olmadığını görüyoruz. Yani peygamberlerin hanımlarından başka birisi oldu halde Ömer radıyallahu anh çıkıyor. Yani bakıyor ki yüz örtülü, hür bir kadınlar hemen çıkıyor, girmiyor diye. İkinci sapma, kadın şayet e, tüm bedeni örtülü olursa, yüzü de örtülü olursa, işte erkekle aynı ortamda oturabilir. Beraber dolayısıyla oturabilir diyen değişik, farklı bir mutezile görüşü bu da. E, bunlara da bir reddiyedir bu. Üçüncü bir yanlış, isabetsizlik de Elbani'nin e, yorumuna reddiyedir bu. Elbani şöyle diyor, Hür'le... E, Cariyelerin örtülmesi arasında fark yoktur. Yani nasıl cariyenin yüzü açıksa hürlere de yüzünü açmak farz değildir. Yani cariyeler mesela biz bazı hadislerde bu şeyler kadın yüzünün açmasının caiz olduğunu savunanlar bazı hadisler getiriyorlar bakıyorsun ki işte bir tane cariye. Kalkmış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormuş. İşte kadının yanağı tavsiye edilmiş hadiste falan. İşte demek ki kadınlar yüzünü açıyormuş. İyi de o cariye. Yani şimdi Elbani neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü cariye ile hürleri bu konuda eşitlerse e, kadının yüzünü açmasın cihazını rahat bir şekilde savunabilecek. Böylelikle Elbani'nin bu saptırması da bertaraf olmuş oluyor. E, yani Ömer Radyalan'ta bu konuda çok daha fazla rivayetler var. Neredeyse mütevatir derecesinde. Ee, o yüzü örtülü bir cariye görürse kamçılardı. Yani hürlere benzemesin diyerek. Çünkü zaten ayetin lafzı da açık. Yani Ahzab suresinin 59. ayetinin hem nüzul sebebi hem lafzı açık. Ee, hürlerin, hür mümin kadınların, mümine kadınların e, tanınıpta eziyete uğramamaları için Allah azze ve celle onlara bunu emretmiştir. Cariyelere değil. Ee, yani Müslüman bir cariye bugün Mahmutlular nasıl örtünüyorsa yani çarşaflı Mahmutlular yüzleri açık sadece e, Müslüman bir cariye böyle örtünür. Müslüman değilse ona zaten yani ona ört emredilmez. Gayrimüslim bir cariye ise örtünmekle yükümlü değildir. Burada e, sahabe aslında kadın komple tesettürlü dahi olsa yani yüzü de dahil, eli, yüzü, her tarafı örtül dahil olsa beraber oturmadıklarının açık bir göstergesidir. Ömer R.A. birkaç sever giriyor çıkıyor, onu hür zannediyor, çıkıyor. Yani kapalı olunca, mesela Ebu Said gibi, Muasır Mu'tezile'den, Ebu Said Yarpuzi gibi kimseler diyor ki, kadın şayet tüm tesettürünle örtünürse, bunun manası perde arkasına geçmiş demektir zaten diyor. İyi de bu kadın, bu kadın cariye, Kendisini hürlere benzetmiş, yüzünü de örtmüş. Ömer radıyallahu onu görünce derhal çıkıyor. Eğer bu kadın perde arkasındaysa niye çıkıyor? Yani bunun gibi pek çok delilere muhalif düşüyorlar. Zaten Uhbe bin Amir radıyallahu gelen Müslim'deki hadiste, Bukhara ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste, sizleri kadınların yanına girmekten sakındırırım diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani mutlak bir ifadeyle kadınların, yani namahrem olan kadınların yanına girmekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyor. Sizleri kadınların e, İyyakum ve Nisa ifadesinde sahabenin anladığı tabii ki haram olan, yani kendilerine namahrem olmayan kadınlar. Bu sebeple sahabe, işte biz, peki ya hanımlarımız falan demiyor veya kız kardeşlerimiz, annelerimiz diye sormuyor. Çünkü lafız açık, buradan ne kastedildi anlaşılıyor. Ama diyor ki sahabe, peki ham bu? Hakkında ne dersin? Yani ham ne demek? E, kişinin sihriyet yoluyla, evlilik yoluyla akrabası olan ama mahremi olmayan yakınları, mahremi olmayan akrabalara ne dersin? Yani ham kelimesine demek ki kadının, erkeğin e, baldızı girer. Baldızı girer. Burada hamva ne dersin? Yani... Kadının kayınbiraderi ise o girebilir mi manasında soruyor yani sabr Kadının kayınbiraderi ise o girebilir mi? O ölümdür diyor Allah Resulü Aleyhisselat vesselam. Ham, yani e, sihriyet yoluyla akraba olup da mahremi olmayan her iki cins içinde mahremi olmayan mesela e, kayınbiraderi söyledik. Mesela kadının e, örfen akrabası sayılmasına rağmen. Hatta şer anda evlenmesi haram olmasına rağmen örtünmekle emrolundu. Kendi amcası, dayısı. Mesela kendi amcası, dayısının yanına girmesi yasaklanmıyor kadının. Amcasının, dayısının yanına girmesine bir engel yok. Bu yasak değildir. Ama ne şartla girebilir? Örtülü olmak şartıyla. Bu, bunu nereden anlıyoruz? Bukhari'nin rivayet ettiği Ebu Kays hadisinde yani e, Ayşe radıyallahu anh'a onu e, yanına almıyordu. Yanına sokmuyordu. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca neden izin vermiyorsun? Yani beni emziren e, onun karısıdır. Yani amcası süt amcasından bahsediyor. Onun karısıdır o değil diyor. Halbuki süt akrabalığı baba yoluyla oluşur. Yani İslam'da süt akrabalığı, rada'a hükümleri baba vasıtasıyla oluşur. Anne tarafından olanlar değil. Mesela bir kişinin süt dayısı mahremi olmaz. Ama süt amcası mahremi olur. Yani erkek yoluyla olduğu için. Yani erkek vasıtasıyla. Şimdi burada amca senin amcan gibidir, amcandır diye izin vermesini istiyor. Ayşe Radiyallahu haya. Peki ya örtülmeyi yani yüzünü açmasının yasaklığı nereden? Bu da Nur Suresi 31. Ayetinde Allah Azze ve Celle tek tek saymış kadın hangi akrabalarına erkek olan hangi akrabalarına tesettürünü açabilir? Yani abdest ağzalar dediğimiz işte kol, yüz, kulak, baş, ayak bunlar abdest azaları kadının avretidir. Abdest azaları. Bu mahremleri yüzünü açabileceği mahremleri Nur suresi 31. ayetinde anlatılmış. Bunlar arasında amcası ve dayısı yok kadının. Yani yanına girmesine bir mani yok. Buna izin verilmiş. Ama yüzünü açmasına izin verilmemiştir. Yine e, erkeğin kayınvalidesiyle durumu böyledir. Yani kadına nispetle kadın damadıyla aynı ortamda oturabilir. Ama kadın eğer gençse yani ee, doğumdan kesilmemişse, Nur suresi 60. ayetinin kapsamına girmemişse kadın, kavaydun minen nisadan değilse e, o zaman yüzünü açamaz. damadının yanında da yüzünü açamaz. Kavaydun minen nisadan ise yani e, doğurganlıktan kesilmiş bir yaşta ise o takdirde cilbaplarını çıkarmalarında sakınca yoktur diye Nur suresi 60. ayetinde izin geldiği için örtünmeyebilir ama örtünürse daha fazletlidir. O da yine ayette belirtiliyor. Yani iffeti e, devam ettirmesi her bakımdan yani iffete daha uygundur e, örtünmesi. Allah Azze ve Celle bu ayette öyle yönlendiriyor. E, burada yani e, yaygın hatalardan mesela kişi e, kendi yengez yani amcasının hanımı Dayısının hanımı, dolayısıyla e, abisinin hanımı, bunun gibi veya kadın için kız kardeşinin kocası, eniştesi. Bunun gibi e, namahremi olmayan akrabalarda örfen akraba sayıldığı için işte bu ham, ölümdür şeklindeki tehlikenin kapsamına girer bunlar. Çünkü örf de, insanların örfünde bunlar... Kadın erkek birbirleriyle rahatça görüşürler. Örfen dinen değil. Dinlen buna bir cevaz yok. Ama örfte insanlar akraba kabul etmiş. Bunu rahatça yapıyorlar. Beraber oturuyorlar. Yani Allah'ın bu yasağını deliyorlar. Haremin selamı uygulamıyorlar. Örfen işte bu kolaylık olduğu için bu ölümdür. Yani tehlikeye en yakın olan şey budur. Bir yabancı erkeğin bir kadınla ilişki kurması zordur. Yani kolay değildir. Bir takım aşamalar vardır. Ama böyle akrabalık bağı olunca işte akrabalık, sıla falan filan bunun gibi bahanelerle bu ilişkiler daha çabuk kurulur. Yani bir selamlaşmadan ibaret olan bazı konuşmalar daha ileriye gider. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kötülüğünü tıkamak için hamu ölümdür. Yani kişiye akraba dahi olsa namahri olmayan yakınları ölüm mesabesindedir. Yani daha çok kaçınmalıdır. Ölümden sakınır gibi Bunlarla beraber olmaktan, aynı ortama girmekten kaçınmalıdır. Bu hadisi neden söyledik? Hadisin lafzındaki zahirden dolayı, sizlere kadınların yanına girmekten sakındırırım diyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. İşte kadın örtülü ise girebilirim, bunu siz yapıyorsunuz bu yorumu. İşte ben e, onlara şehvetle bakmazsam girebilirim. Bu da şeytani yorumlar, yani muhtezlerinin e, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın e, tebliğ ettikleri dine muhalefet için uydurdukları, şeytana uydukları yorumlar maalesef ee, işte daha başka şeyler. Mesela diyor ki zaten diyor kadın diyor yani örtülü olarak dışarı çıkmıyor mu diyor? Yani dışarıda görmüyoruz mu sanki? diyor? Alışverişe gidiyor diyor. Yani bir ihtiyacı oluyor, çıkıyor diyor. O zaman diyor beraber oturmamıza ne var diyor. Yani şeytan nerelerden yorumlar getiriyor. Bir kere kadının dışarı çıkması e, zaruret veya ihtiyaç sebebiyle buna izin verilmiş. Yani tamamen yasak değil. Zaruret veya ihtiyaç sebebiyle çıkabilir kadın. Şeriatlına izin vermiştir. Ama çıktığı zaman hangi şartlarda çıkacak? Bu da Ahzab suresi 59. ayetinde sınırlandırılmıştır. Yani şöyle diyebiliriz. Nur suresi 31. ayetinde kadın ev içerisindeyken mahrem akrabalarına karşı Nerelerini örtecek? Na mahrem olan akrabalarına karşı veya akrabası olmayan kimselere karşı nerelerini örtecek? Ev içerisindeki tesettürü. Yine Ahzab suresi 53. ayeti, perde arkasına geçme emri. Bu da ev içerisindeki tesettürü. Yani ne demek bu? Akrabaları, mahrem olan akrabaları perde arkasına geçmek zorunda değil mahremlerine karşı. Ama... Yani perde arkasına geçmiyor diye de açılıp saçılacak değil. Abdest azarlarından ibaret onun tesettürü. Nur 31'de anlatıldığı gibi. Ee, Namahrem ise perde arkasına geçecek. İster akrabası olsun, ister yabancı olsun. Bu perde arkasında olacak. Bu ev içerisindeki tesettürü. Ev dışındaki tesettürü ise bütün organları, yani bir tek gözü açıkta kalacak şekilde bütün organları örterek, azam bir tesettürle çıkması emrediliyor. Bu ne içinmiş demek ki? Zaruret ve hacet hali için. Bunu Mu'tezile şimdi getiriyor. Diyor ki Mu'tezile, işte bu zaruret ve hacet hali, bunu söylemiyor da, kadın dışarı çıktığı zaman sanki tesettürle çıkmıyor mu, içeride biz böyle beraber otururuz. Ne var bunda? İşte güleceksin, şakalaşacaksın, konuşacaksın. Yani içeride oturduğun zaman farklı şeyler olacak. Uzayan konuşmalar olacak. Daha ileri boyutlu e, paslaşmalar olacak yani. Farklı boyutlara gidecek iş. Ama dışarıda öyle mi? Dışarıda mecburiyeti kadar, yani mecburiyeti ne kadar ise ancak o kadar işte gider gelir. Yani böyle gelişi güzel de çıkışı yok zaten. Buradaki zarureti alıyor, böyle umumileştiriyor. Aynı mutezile başka yerde ne yapıyordu? Başka bir zaruret halinde. Mesela diyor ki, ya diyor senin diyor cebinde diyor kimlik yok mu? Var. Kimliğine fotoğraf yok mu? Var. E o zaman bizim video çekmemize ne karşı çıkıyorsun ki diyor? İşte fotoğraf çekmemize falan ne karşı çıkıyorsun diyor. Cebinde diyor para yok mu diyor? Var. Para da işte resimler suretler yok mu? Yok diyor. O zaman diyor hiç karşı çıkmayacaksın diyor. Yok karşı çıkıyorsan sureti diyor. Para da taşımayacaksın, kimlikle taşımayacaksın diyor. mutezile. Şeytanın adamları yani bunlar. Şeytanın avukatları. Yani biz şuna caiz demiyoruz ki yani kimlik taşımak yani kimlikteki suretler caizdir. Biz böyle bir şey demiyoruz. Paradaki suretler caizdir. Biz bunu söylemiyoruz ki zaten. Ama bunlar zaruretler kapsamındadır. Yani ne demek zaruretler ve hacetler? Yani akıl, din, namus yani ırz, can, Bunlar gibi bir de nesil. Bu beş şeyin güvenliğin konusunda bunlar şahit e, riske girerse bunlar hacet kapsamında ele alınır ve bu hacetlerde bir ruhsat vardır. Riske girdiği zaman. Yani bunu kaybettiğin zaman zarara uğruyoruz. Böyle bir zarara girdin bu beş şey hususunda zarara girdiğin şeylerde aslen haram olan bazı şeylerde ruhsatlar e, gelmiştiğinde. Zaruret dediğimiz ise Bunların yokluğu halinde kişinin helak olmasıdır. Yani sadece zarar değil, tamamen helak olma. Yani neslin yok olması, aklın tamamen yok olması, sıhhatin tamamen yok olması, ırzın elden gitmesi, şerefin kaybedilmesi ve dinin kaybedilmesi gibi. Bunlar zaruret noktasıdır. Dolayısıyla hacetlerle zaruretler birbirine çok yakın şeylerdir mesele değil her ikisine de her iki durumda da şeriatın ruhsat verdiği durumlar söz konusu. Böyle zorlayanlara biz şunu söyleriz. Siz o zaman domuz eti de yiyin. Size domuz et de helal. Yani buradan böyle getirenleri siz domuz eti yiyin. Size domuz et de helal. Neden? Çünkü zavrat halinde domuz eti yiyebilirsin. Leş de helal size. Leş zavrat halinde ölmeyecek kadar yiyebilirsin. Kan aynı şekilde siz aktılmış kanları da yiyin için yani, size helal. Çünkü siz İslam'ın kaydından çıkmışsınız bu yorumlarınızda. Bunlar zaruret halinde, ölmeyecek kadar Allah Azze ve Celle izin vermiş. Zaruret halinde izin verilen şey genele teşmil edilirse böyle sabıklıklar ortaya çıkar. Yani bundan önceki mutezile, Mesela İbrahim Agah Çubukçu diye bir adam vardı. Eskiden e, Diyanet'in programlarında, TRT'lerde falan çok çıkardı bu adam. Bu adam askerlere de briefingler verirdi. O ordunun işte tam anlamıyla İslam düşmanlığı yaptığı senelerde. Bu adamın şeyini dinledim. Askerlere verdiği briefingi dinledim. Bu her de bu Asaf Demirkafa vardı ya, e, eskiler bilir, Asaf Demirbaş. Onun çokça konuk ettiği adamlardan biriydi. Yaşar Nuri'ye bu, yani bunun gibi e, deist, bugünkü anlamda deist dedikleri türden adamlar. Askerlere şöyle bir briefing veriyor. İşte sakal makal, yani bu adam sakalsız, sakal bıyık yok. Zaten ilahiyattayken de e, karı kıza böyle laf atarak, bandik falan atarak böyle e, ahlaksızın birisiymiş. Yani onun yakın arkadaşları söylüyor bunu. İlahiyatta okuyan arkadaşlar söylüyor. Çubuğa geldi. Çubuk'ta ben sağlık e, amirliğinde çalışırken bu adam ruhsat için başvurdu. Çevreci arkadaşlarımız vardı, e, çevre sağlıkçıları. Bunlar evine gitmişler. Ya diyor adamın evinde işte şarap şişeleri falan var diyor. Yani böyle bir adam. Karısı zaten artist gibi bir şey. Yani boyalı, badanalı bir şey. Şimdi bu adamlar askerlere din bilgisi veriyor. Dolayısıyla tüm Türkiye'de din aşılıyor. Yani çamurları onlar atıyorlar. Millet televizyonda ha dini bir program. Haftada bir tane program var onda da bunlar çıkıyor. Din adına program. Bu adam askerlere verdiği bir gün işte sakal falan diyor. İşte bak diyor hadiste var diyor. İnsanlar cennete girdiklerinde Adem Aleyhisselam ve e, insanlar Hepsi sakalsız olacaklar diyor. 33 yaşında bıyıkları yeni terlemiş. Yani hadiste böyle geçiyor da bu sakalsız olacaklar diyor. Dolayısıyla sakal falan yani bunlar dinden olan şeyler değil diyor. Nereden delil getiriyor? İşte cennette Allah azze ve herkesi gençler olarak yaratmasıyla. Delil hem de yani evet. Hadis mi getiriyor? Hadis getiriyor. Ama ne çıkarıyor burada? Yani sakal falan aşırılıktır. Bıyık, sakal yani bunlar dinle alakası yok. Bunlar şekilcilik. Yani mutezle mantığı hiç değişmedi. Yani delil olmayan şeyi getirmek, zulüm dediğimiz yani hakkın olması gereken yerden başka bir yere konması dediğimiz hadise zulümdür. Yani bu da Allah'ın dinine yapılmış zulümdür. Bu muasır mutezlenin bu tesettür meselelerinde, selamlık meselelerinde yaptıkları bu batıl yorumlarda böylesine şeytani yorumlara dayalı zulümdür. Şu 966'ın oldu hadisle bu bölümü, yiyim bölümünü tamamlayacağız inşallah. Haftaya kitab-ı le devam edeceğiz. 966 Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Ömer Binen Hattab Radyalan'ın yanına bir cariye girdi. Onun muhacirlerden veya Ensar'dan birine ait olduğunu biliniyordu. Yani bu e, ya muhacir ya Ensar'dan birisine ait bir cariyeydi. Üzerinde yüzünün de bir cilbap vardı. Demek ki cilbap yüzün örtüldüğü bir kıyafet. E, Lafında ne diyor? Arapça lafzında, ve aleyha cilbabun mutakanni'a mutakanni kına e, yüzü örten elbise peçe dediğimiz şey cilbabun mutakanni'a yani e, yüzünü peçeyle örttüğü bir çarşaf vardı. E, Ömer Radyalan ona sen azat mı edildin dedi. Yani azat mı edildin? Hürriyetine mi kavuştun da böyle giyiniyorsun? Cariye hayır dedi. Ömer Radyalan dedi ki o halde bu cilbab ne oluyor? Onu başından indir. Cilbap ancak müminlerin hür kadınları içindir. Kadın ağırdan alınca yani biraz gevşek davranıyor. Ömer Radyalan kamçısıyla kalktı ve peçesine indirinceye kadar ona vurdu. Bu eser müslimin şartına göredir. i̇bn Ebi Şeybe Abdurrezzak Musanneflerinde i̇bn İbnül Münzir El-Efsat'ta rivayet etmişler. Elban'da İrval-ı Galil'de tahric etmiştir. Evet böylece bu hadiste az önce geçen hadis gibi aynı manayı doğrular nitelikte. Yani hürlerle cariyelerin örtülmesi farklıdır. Yani cariye şayet hür gibi giyinmeye kalkırsa bu engellenir. Yani cariye olduğu müddetçe, köle olarak kaldığı müddetçe ama hürriyetine kavuşursa o başka. Aynı şekilde kadının kölelere karşı Örtünmesi de böyle. Tesettür kitabında, Say Tesettür kitabında bununla ilgili delilleri aktardık zaten. Mesela Salim Mevla Salim diye bir köle Ayşe Radiyalanhan'ın yanına girermiş. Bir gün geliyor. Ey müminlerin annesi müjde diyor. Yani ne oldu? İşte mükateben bitti. Yani mukatep köle köle efendisiyle bir anlaşma yapar. Efendisi haricinde, efendisine çalıştığı haricinde başka işlerde çalışır, para kazanır. Kendi hürriyetini satın alır yani. Böyle bir anlaşma yapar. Efendisine der ki, ben şu kadar para toparlarsa beni azat eder misin? O da evet der. Yani böyle bir anlaşma yaparlar, mükatebe anlaşması yaparlar. Yazışırlar, o da borcunu tamamlayınca hürriyetine kavuşmuş olur. İşte Ayşe Radyalı'nın yanına giren birisi bu Salim. Ve diyor ki, Ey müminlerin annesi müjde, ben artık hürriyetime kavuştum, mükatebem bitti. Bunun üzerine Ayşe radiyalanı hemen diyor, perde indirdi, beni perdenin arkasına aldı diyor. E, o günden sonra diyor, artık Ayşe radiyalan görmedim diyor. Bu da aynı şekilde e, kadının köle olanlara karşı, yani köleye karşı perde arkasına geçmesi gerekmiyor. Ama e, hürriyetine kavuşursa diğer hürlere karşı nasıl perde söz konusu da böyle. Bu sebeple buradan neyi çıkarıyoruz bakın. Şimdi bazıları şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlara bayram namazına hutbe verdi. Yani erkeklere verdi sonra kadınların yanına gitti. Yani bunlar bir. Kadınlar yani kadınlarla erkekler yakın değiller. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkeklere bir hutbe veriyor. Kadınlar bunu işlemeyecek kadar uzakta. Onların yanına gidiyor. Kimle gidiyor yanına? Bilal ve İbn Abbas Radyalanma. İbn Abbas Radyalanma hadisi rivayet ederken diyor ki, o gün diyor küçüktüm, çocuktum diyor. Şayet çocuk olmasaydım orada bulunamazdım diyor. Diğer kişi Bilal Radyalan. Bilal Radyalan da e, zekat, yani orada kadınları sadakaya teşvik etti. Hem bir şahit olarak hem onların e, şeyini tutsun diye e, görevlendirildi. Şeyh Mukbil Rahimullah burada diyor ki mesela Burada diyor, Bilal radiyallahu anh'ın da orada bulunması diyor, mevaliden olmaz sebebiyledir diyor. Yani kölelerden olmaz sebebiyledir diyor. Şimdi burada yani çok tutarlı bir açıklama gözükmüyor. Neden? Çünkü Bilal radiyallahu anh bildiğimiz kadarıyla azat edilmişti. Yani Ebu Bekir anh azat etmişti onu. Bu sebeple onun orada bulunuşuna izin verilmesi köle olmaz sebebiyle olamaz. Köle değil artık. Mevali. Mevaliden, yani azatlardan artık Şeyh Mukbeli Rahimullah'ın bu yorumu her ne kadar bizim söylediğimiz şey desteklese dahi deliller açısından oturmayan bir şey olduğu için biz bunu kabul edemeyiz. Ama nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu söylediğimiz gibi zaruret sebebiyle yanında bulundurmuştur. Yani kadınlar Altın, bilezik, artık ne varsa yanlarındaki takılardan attılar. Biraz Radyalan'da bunları bir bez bohçaya topladı. O götürdü. Yani o işle görevlendirildiği için oradaydı. Burada dikkat çeken husus şu. i̇bn Abbas Radyalan'da diyor ki, şayet ben çocuk olmasaydım, küçük yaşta olmasaydım, orada bulunamazdım. Bakın, ben burada başka bir ayrıntı söyleyeceğim. Onu da Geniş bir şekliyle Sahih Tesettür kitabında açıkladım ilgili delillerle. i̇bn Abbas radıyallahu bunu söylediği zaman bu olay e, yani çocuktum demesi demek demek? la ermemiş olması demek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiği sırada i̇bn Abbas radıyallahu 9 ve 10 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıysa. Yani 9-12 9-12, yani o aralık. En yükseğini alalım. 12 yaşı alalım. Allah rüzû vefat ettiğinde i̇bn Abbas 12 yaşındaydı. Bulya ermedi vakit bu olay gerçekleşmiş. Ahzab suresinin 53, 55, 59 bu ayetleri e, hicretin 5. senesinde az oluyor. Yani bu sabit kayıtlı, rivayetlerde sabit. Yani bu ayetin nazil oluşu, hicretin ahzab senesinde, Hendek Savaşı'nın olduğu senede oluyor. Yani 622 hicret, 627 Hendek Savaşı 627 senesinde oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 632 senesinde vefat ediyor. Bu ne demek şimdi? 632'de İbn-i Abbas radyalarına 12 yaşındaysa buluğa ermediği zamanlar kaç yaşlar oluyor? Hangi seneler oluyor? Yani 6-9'a kadar 9'a kadar şeyi var. Yani 9'dan önceki bir yaş değil mi? Evet. Kesinlikle 9'dan önceki bir yaş. Çünkü en erken bildiğimiz yani 9 yaşında falan buluğa eriyor erkek. İhtinam olduğu yaşlar. Yani daha erken bir zaman <Gülüyor> Ben diyorum ki bundan dolayı bu bayram namazında kadınların yanına gidip de hutbe vermesi, yine mesciddeyken kadınların yanına gidip de onlara bir takım nasihatleri yapması, bu olayların hepsi Ahzab suresinin 55. ayetinin nazil oluşundan önceki olaylardır. Ahzab suresinin 55. ayetiyle ise haremlik selamlık emri gelmiştir. Erkeklerle kadınlar artık birbirlerini göremiyorlar. O zaman neden kadınlar ayrıydı? Fıtratın gereği. Yani bu cahiliyede de olan bir şeydi. Yani bir takım şeylere dikkat etmek. İslam fıtratı, İslam'ın gelmesinden sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinden sonra ise, yani Allah Azze ve Celle'den böyle kesin, kat'i bir emir olmamasına rağmen fıtratın gereği erkeklerle kadınlar ayrı. Yani bunu fıtratın gereği dememiz şundan, yani bugün gavurların bile e, tuvaletlerine baksanız, erkekler kadın tuvaleti ayrıdır yani. Yani erkek ve kadın yani fıtrı bir zorunluluk olarak ayrı olduğu şeyler olmak zorunda zaten. Dolayısıyla kadın uzun müddet, belki bir saat, belki iki saat oturacak orada. Yani bayram namazgâhında vesaire vesaire. Bu sebeple biz Hicret'in 5. senesinden sonra Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yani o kadar yani 5 sene gibi bir zaman var. Bu zamanlarda Kurban Bayramı var, Ramazan Bayramı var, senede iki tane bayram var. Bu bayramların hiçbirinde Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam tekrar kanlara hutbe verine dair bir şey görmüyoruz. Hatta Raş Talifeler döneminde de bu yok. Yani Evbekir, Ömer, Osman, Ali radiallam zamanlarında da böyle bir uygulama yok. Yani burası e, araştırılmaya değer üzerine durulmaya değer bir nokta. Nitekim ata-ı raymullah galiba tabiinden o diyor ki yani halifeler kadınlara hutbe vermiyorlar. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlara hutbe verdi diyor. O zamanlarda yani tabi'in zamanlarında da bu uygulamanın olmadığını açık bir ifadesidir bu. Bu neden terk edilmiş? Çünkü e, fitneye mahal vermesinden dolayı. Allahu Alem. Yani bizi ilgilendiren durum şurası. İşte eee bir takım hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların yanına gitti, onlara vaaz-ı nasihatte bulundu. İşte üç çocuğu ölen, iki çocuğu ölen, bir çocuğu ölen demiyor falan böyle sorular oldu, cevaplar oldu. Yani bunun gibi şeylere baktığımız zaman işte demek ki kadınlar erkekleri, erkekleri kadınları görmüştür. Yani mescitte görmüşler, musallada görmüşler falan filan. Böyle şüphelerle, yani ihtimal taşıyan şeylerle, müteşabih delillerle haremlik selamlı ithal etmeye kalkışanlara karşı bizim cevabımız şudur. Muhkem olan tenzilde, nazi olan muhkem ayetlerde bir, Ahzab suresi 55. ayet. Kadının ev içerisindeki örtülmesi, yabancı erkeklere karşı örtülmesi perde arkasına geçmesidir. Bu net. Biz buna tabiyiz. Muhatabız. Kadın kapalı ortamlarda, bina içerisinde. Erkek kadın birbirini göremez, görmemeli. Dışarıda, dışarıda da böyle azam bir tesettür. Şimdi emredilenler bunlar. Bunun haricinde işte bayram, işte sohbet verme kadınlara, illa biz Allah Resulü'nün bu sünnetini ihya etmeye çalışıyoruz, kadınlara sohbet vermek istiyoruz diyor bazı erkekler. Biz de deriz ki, yani bunu Ra'şi talifeler neden yapmadı? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hicretin 5. senesinden sonra böyle bir şey yaptığına dair elinizde bir kanıtınız var mı? Yani şu Ashab 55. hatinin naz olmasından sonra elinizde böyle bir kanıtınız var mı? Sahabelerden böyle bir örnek var mı? Sahabelerden hiçbir tane yok. Yani kadınları toplayıp da onlara ders vereyim. böyle bir şey yok. Ama nedir? O olan uygulama nedir? Umumi olarak mesela mescit kadınların bölümü ayrıdır. Kadınlar da dinler. Bunun deliline Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri. Kadınlar Allah Resulü'nün hanımlarının evlerinde toplanırlardı ve Allah Resulü'nün hutbede verdiği, cumada verdiği hutbeyi bile dinlerlerdi bu odalardan. Ve mescidin dahilinde oluyor bunlar. Buna hiçbir mani yok. Ve hem erkeklerin kalpleri, hem kadınların kalpleri açısından da en selametlisi de budur zaten. Birbirlerini görmesinler. Ama bu sohbetlerden, ilim derslerinden de istifade etmek istiyorlarsa, Böyle bir yol var sünnette. Temiz olan, temiz olan bir yol dururken birileri neden zorla habis olan yolları araştırmaya çalışıyor. İşte kadınlar tesettürlü, elleri yüzleri kapalı diyor derse başlıyor. Biraz sonra, bir müddet sonra buraya açık kadınlar da gelmeye başlıyor. Bu efendi ders veriyor kadınlara. Açık kadınlar da gelmeye başlıyor. Onların yüzlerine nasıl perde öteceğini acaba? Şahit olunan şeyler bunlar. Senin sohbetine gelen kadınların hepsi yüzleri peçeli mi acaba? Onu geçtik. Bu kadınların gözü yok mu seni görmüyor mu? Senin yüzünde peçe var mı? Yani. Şimdi bakma emrini yasaklayan Naslar, yani Nur suresi 30 ve 31. Erkeklere söyle bakışlarını yumsunlar, kadınlara söyle bakışlarını yumsunlar. Yani erkek de gözünü yumacak, kadın da yumacak. Hadi kadın kendisini örttü. Sen kendini nasıl örteceksin? Perde arkasına geçersen örtmüş olursun. Ama ısrarla yok perde arkasına geçmem ben karşılarına çıkıp konuşacağım demek yani bunun hiçbir masum e, tarafı yok yani. Bu gayet anlaşılır bir şekilde. Siz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan daha temiz olamazsınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün e, sahabesiyle sohbet ederken bir kadın geçiyor ve hemen hanımına gidiyor. Kusledip geliyor. Yani gusledip geliyor ve diyor ki kadın şeytan suretine gelir gider diyor. Sizden kim diyor işte ilgisini çeken bir kadın görürse kendi anına gitsin aynı şeyi bulacaktır diyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Buradan geçen kadının da herhalde açık saçık yani zamanımızdaki cahiliye açılmazsa açılmaz gibi olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Yani kimse bu açıdan yani erkek tabiatını inkar edemez yani. Ya diyecek ki benim erkeklikle alakam yok o yüzden kadınlara sohbet ediyorum diyecek. Erkeklerin yanına girmeyecek. Yani böyle tuhaf bir şey. Evet. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşedenle ilahillen teva'tekil eşrikerek ve estağfuruke ve tubidek.